Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Peygamber şehri Medine-i Münevvere Medine-i Münevvere'nin bulunduğu yerde önceleri köy kasaba yoktu orada boş bir araziydi Medine Kızdeniz'in doğusuna kalıyor Şuğun bitti yerde ve yine başlıyor da. İlk adembedininin ismi Yesrib'di. Yesrib adigidi. Konu geçiyor bu ya ehli Yesrib'e geçiyor. Bunun şu vakıbı deniyor. Ad kom merak olunca Ad komi vardı. Hud aleşamuna peygamber gönderilmişti. Bu kavim çok azdı bir kavim. İri yapılı insanlar kendileri. Çok düzüm yaptılar. E, Peygamber'i tanımadılar. onların Mevlam helak etti. Fırtına ile. O kavimden kalanlar, yani dağda, bayırda, ormanda olanlar, mutahta olanlar, onların bakiyesi tekrar toplandılar bunlar. Bir araya geldiler. Bunlara Amerika komedisi, Amerika ile ile komedisi bunlar, Amerika komedisi bunlara. İlk olarak bu koyundan bir kimse, adı Yesribdi, çocuğunu aldı, eşyasını yüklediler develere. Evvela bu Medine'nin bulunduğu yere geldi, boş araziye geldi. Baktı. Medine'de akarsu yok, göl yok ama kuyu kazıp denedi, hemen su çıktı. Medine'nin kuyuları meşhurdur, Medine kuyuları. Suyu boldur hem tatlı su vardır Medine'nin Yani çölde olmayan bir yer orada vardır. Bu kimsalı yesirip, çoğu zaman Medine'ye yerleşti bunlar. Bunu yürürsen duyan mı sefer, onun kendi kabilesi. Amerika kabilesi yani. Onlar Medine'ye geldiler. Ev yapmaya başladılar taştan. Ev yaptılar. İlk olarak kurumaya yetiştilerinde onlar oldu Medine Münevvere'de. Kuruma acıdıkları Medine ve toprağa sürüp tarım yaptığı Medine Münevvere'de. Biraz zaman geçti aradan Mekke'ye, mükerremeye cürüm kabilesi cürüm kabilesi, Bu kadar geçmişti. Ee, Yemen'de bulunan cürüm kabilesinin suyu çekilince onlar gelmişler, Mekke'nin bulunduğu yere konmuşlardı. Bu cürüm kabilesi de İsmail Aleyhisselam'dan sonra azlar bunlar. Kabe'ye muazzamaya saygı yapmadılar aradan da çok fitni çıkarlarında, bu Mevlamızın sünnetullah derler buna. Bu durum böylece. Bir toplum biraz şımardı mı, azgınlaştı mı, biraz daha zulüm işkence başladı mı, onlara Mevlam başka bir toplumu başına bela eder. Onlara başlarında. Bu cürüm kabilesi de böyle azınca bir kem-i de Böyle onların başına başka bir toplumu Huza kabilesi derler. Onun başına belay etti böylece şey. kabilesi Mekke'ye saldırınca cürümle buradan kaçtılar. Hatta onlar kaçarken zemin suyunu kapatılar, zemin suyunu da içine doldururlar. Kabe'de bazı emanetler var, altında falan vardı. Onlara kuyuya gömdüler. Kuyun yeri kapattılar, görülmedi. Ta Abdurruttaim'in zamanına kadar kapılı kaldı. O açtırak uyuyor Rüyasını gördü. Bu cürüm kabir kaçanlara bir kısmı Medine'ye geldiler oraya yerleştiler. İki ayrı toplum oldu Medine'de böyle. Biri Amerika toplumu, bir de cürüm ile denilir toplum oldu. Medine' mene berede Medine tabi daha genişledi, evler şu oldu. İkinin araziler çoğaldı Medine Mevarede kuyular açıldı çok canlandı Medine Mevare. Ya bunu Müslüman değil ama. Sonra aradan yine zaman geçti. Babil hükümdarı Butun Nassar Eren kimse Kudüs'e saldırdı. Kudüs'e saldırdı. O zaman Kudüs'te Yahudiler vardı Kudüs'te. Yavları kudüs'te meşhurse yaktı yıktı. Yavları kışken geçirirken, oradan kaşan bazı yavdüler Medine'ye gittiler oradan. Bak da de iki büyük toplum var. Bunu azınlık. Medine girmediler. Medine dışına yerleşti yavdelerde. Üç kabile yerleşti bunlarda. Zamanla bu üç kabile yavder çoğaldı bunlar. Bunlar çoğalınca bu defa Medine merkezine saldırıyorlar. Oradakileri oradan çıkardılar. Bunlar Medine'in geliştire bunlar. Yani Medine Münevver'e Yahudilerine geçmiş olduğu. Ama tabi dünya sürekli değişiyor. Değişiyor muhtemelenler. Yahudiler de tabi her ne kadar Musa Ali'nin imanları varsa da o günün teatrını bunda uygulamayınca... ...onlar zaman meydanlarına baştan feraket edecek tabi. Peki ne oldu? Yine Yemen'den gelen bir toplum. Yemen'de... ...Yemen meclisi Belkıs... ...Yemen'de bir... ...baraj yaptırmıştı. Baraj. Yani tarihi ilk baraj yapan Belkıs'tı. ilk baraj. İki dağ arasından etrafını, taşları öldürdü. O zaman beton, çimento olmadığı için tabi ne yaptı? Arasına çamurla ama taşlar <gülüyor> öleldü. Çok kalın duvarlar yapıldı. Büyük baraj yaptırdı. Bunlar da, yani meri pakı deniyor bunlara, bunlar da tabi zamanla çok rahat bunlarda. Barajları suya dolardı. Hatta üç aşamalı yapmışlar barajı. Önce üstteki kapılar açılıyor. Su alçalınca üstteki kapı açılıyormuş. En sonu üstüncü kapı açılıyormuş böyle. Üç aşamalı yapmışlar barajları da. Mevhukiyetlerinden bolduk çok varmış. Sebze, ekin, meyve o kadar muazzam boğduk bunlar da varmış onlarda. Da zaman da tabi burada zaman deyince ardan yüzler geçiyor. Bunlardan zamanla algınlaşınca Mühelen buyuruyor Sebe 16'da Fe'aradu Fe'aradu İraz içine kaçındılar. Yani peygamber dinemediler. Fe'lesin aleyhim Seyle'l-arimi Ve onlara buyuruyor Arim seylini gönderdik. Seyl, sellil Ali gönderdik. Nedir bu? Ben önce bunlara bir hayvancı gönderdi yer altını eşen hayvanı. Ki fare deniyor bunlara kitaplar hepselerde. Bunlar diye bilince köşebekte de deniyor. Ki o daha akla yakın köşebe olması da. Ben onlara köşebekteyi gönderdi. Bu köşebekler barajın altını oydular uyuma başladılar. Ama çok göstermeyle mi gönderiyorlar böyle? Uydular. Su yoldu alttan, taşma başladı her tarafından. Bunların tarlaların su bastı. Ekinleri e, su altına kaldı. Evlerin şu su altına kaldı. Bunlar yine terbiye etmediler. Peygamber'e karşı geldiler bunlar. Bu yüzden Mehmet'in bunlara bir yağmur gönderdi. İşte bu anlamda göre seyiriz arim, Şiddetli yağmur, Meryem'e böyle. Muazzamlara Rabb'in yağmuru böyle ki, gökten yarılınmışçasına. O barajları muazzam taştı. Duvarları yıkıldı. Yıkıldı. Etrafı, evleri, hepsini böyle kumlar, seller, çiğ, topraklar, kirliler aldı bunları. Bunun üzerine orada bulunan halkın kaçabilenleri oradan kaçtılar. Bunların adı Kaşandılar. Onlar da Medine'ye geldiler bir kısmı geldiler. Medine'ye geldiler bunlar. Baklar ki Medine'ye yahdir hakim. Dışarısı ona boşmuş. Diğerleri kaçmış oradan. Bunun üzerine bunlar ben dışına eleştire dışına eleştirdiler bunlar. Bunların başı Harise bin Sâlebeydi başlarıyor, başkanları, kabilelerinin başları. Bunun iki oğlu vardı. Birinin adı Evs, diğeri Hazreç. İki oğlu vardı böylece. Tabi babaların sağlığında, iki oğlu da babalarına çok itaatkâr bağlıları bunlar. E kalboluk da kendileri de benim dışında yaşıyorlar. Bunlar zamanı çoğaldılar. Yani nüfus patlaması oldu bunlar da. Kim ölen böyle bir bahtoplum ölen bunların çoğalma oldu. bir patlaması oldu. bunlar çoğalınca, bunlar bir de bedenin merkezine saldırdılar, onunca dışarı çıkarıldılar bedenim gavdirleri. Bedeni buna hakim oldular. Sonra babalı ölünce iki kardeş, bir evs bir hazretçi, bunların arasında biri düşmanlık aralarına. Anlaşması girdi aralarına. iki kardeş. Bu defa bu kabile ikiye bölündü. Bir kısmı ev kışıya kişiye bağlandı, diğeri de Hazreti iki karış bunlar adları böyle buna bağlandılar. Medine'de iki kabile meydana geliştiğin iki arıldılar bunlar. Yahudiler Medine'ye çıkardılar. Bin dışına yerleştiler, çok sağlam kalpler yaptılar yerleştiyor buraya. Tabii dur boşsun ya Ne yaptı ya İki kabile bin ettiler, iki kabileyi. Birine geliyorlar, başı konuşuyorlar. Öbüneyde başı konuşuyorlar. Aşkını getirirler. İki kabile birbirine bunun arada bir savaşmaya başladılar. Evs hazır kabileleri. Arada bir başladılar. İç savaş. İç savaş. Gerçekten şu akraba birbirine. Bir akraba bunlar. Evet ilk kardeşi arınmışlar bunlar ama bunlar çoğu bir akraba bunlar. Fakat ne oluyorsa yâde bunlara fitne verdi. Bir kabilecilik, bir hamiyet, bir milliyetçilik aralarına girdi bunlar. İkisi bir aynı mensuplenlerde. Aslında başladılar. İç savaş tabi ne oluyor savaşta ne oldu e, genelde gençler fazla ölüyordu yani gençler geçip gidiyorlar bu tabi bunlar gençler daha çabuk tabi galene geliyor hareketli canlı dinamik olduğu için kan olduğu için genç hareket olduğu için her savaşta çok gençler ölmeye başladılar gençlik gidiyor ama gençlik gidiyor tabi gençler ölünce evli olanların eşleri dolu kalıyor çoğu evli o zaman erken gençler eşleri herhalde kalıyor çok yetim çocukları anabalara ağlıyor tabi bu böyle devam ediyor arada bir barışıyorlar fakat ufak bir hareket küçük bir kılıcın hem alev alıyor aniden sadece patlak görüyor. siyahını kapan kılıcını kapan kazma kapan çıkıp girişiyor bunlar iç sahibine girişiyor bunlar kadın erkek girişli onlar. En son savaşları Hicret'ten 5-6 önce oldu. Bu da en büyük savaş bu oldu. az savaş deniyor bunlara. Boğaz savaş deniyor. En büyük savaş burada oldu. Bu savaşta hem çok gerçekten öldü, bir de evisten, hazretten de ileri gelenlere çok kişi öldü, yaralandı, sakat kaldılar. Artık bir tabi bir harici kaldılar bu kimdan. İkisi de. İşte durum böyleyken, durum böyleyken Mekke-i Mükerreme'de de peygamberimizin peygamberliği miden duyuldu muhteremler. Medine'dekiler duydular. Zaten Medine halkı yani Evs, Hazrec kabileleri halkı Yahudiler için sürekli görüşürlerdi. Bir de ticaret, yahudilerin elinde ticaret. Ev-i Saç kabileleri genelde hayvanlık yapardı bunlar, kurum yetiştirirlerdi. Biraz da tarımla az uğraşırlardı. Ticaret, yahudilerin elinde tekrili ticaret. Zavallı ev-i Saç kabileleri. Bütün gün tarlasına çalışır, çabalar şunu bunu yapar. Arpa ancak ekebiliyorlardı. ekebiliyorlardı. Gider ya tüccarına az biraz satar bunları. deveye yetiştirir ondan satarlar. Hurma ondan satarlar bunları bu şekilde. Yağlarının duymuş ya da bu evcâr kabilerini dinerler. Son peygambere gelmesi yakın diye. Bu terati yazıyor gerçek terati yazıyor tabu. Son peygamber yakın diye ve son peygamberin de önce taşlık bir yerde meydana doğacağı, peygamber olacağı. Ondan sonra kurumalıkları ile geleceği de kitap yazıyor, yazıyor. son peygamber önce taşlık bir yerde doğacak, taşlık bir yerde doğacak. Orada peygamberle başlıyor, taşlık bir yerde. Sonra kurumalıkları çok olan bir yere gelecek, işletecek oraya, devam edecek. Medeni Yahudileri de Medine hurmalılık olduğu için çok. O zamanda da Hussam peygamberin Yahud olması istiyor Kendi aralarının olması istiyor Yahudiler Dünyada en rışkçı olarak katı olanı Yahudiler mi? En katı rışkçı olarak. En katı Yahudiler de. Yahudilere göre der insanlar, insana geçme onlara göre. 3 500 insanlar böyle. Yani Allah sanki dünyaya onları şey yaratmış. Nasıl ki böyle ha hayvanlar insanın yararına ise Yahudilere göre insanlar da Yahudin yararına yaratılmalara göre de böyle Medine halkı duymuşlar Yahudilerden soğan pekme yakmayı gelmesi yakın diye. Altı kişi Medine'den hacı gittiler. Nasıl hac? O zaman adetlerine göre, yerlerine göre Mekke'nin edilmiş kabullenmişlerdi bütün halk. Araka Ramadası'nda. Her sene orada yine hac olurdu. Olurdu. Tabi hacın şartlara uymuyor tabi günün şartta. İslam uymuyordu. İşte dönüp bir şey yapıyordu. Böyle böyle. Hem orada paneli kurulurdu. Yarışma yapılırdı, şiir yarışması yapılırdı orada. Şu bu yapılırdı, nerede buraya. Medine'nin altı kişi Mekke'ye gittiler. Akabeden yerde, gece arasında ne altı bundan muhteremler? Peygamber'le karşılaştılar. Peygamber Aleyhisselatü'nün de Mekke'ye mükerremedeki en sıkıntılı günleri peygam o dönem peygamberimizin de. 10. yılında nübüvvetin. Peygamberimizin de Mekke-i de en sıkıntılı dönemi Hatice anamız sıfat etmişti. Peygamberimizin sağ kol dayana peygamberimiz. Eşi, hanımı, her şey. Her şey peygamberimiz. Aklıyla, ahlakıyla her şeyin klinik kabildiğinin kadındayken kendisi. Bir de Peygamberimiz'e bu Ebu Talip vardı. Kureyş-i reisiydi. O da üçüncü sıra edince Peygamber yalnız kaldı. Dayanası kaldı Mekke mükerreme Bu da yetmemiş gibi bakınız. Kader bu. Mevla böyle demiş. Tam Mevlan tabi. Ebu denen kafir de Mekke'den reis kuruluşun reis oldu Ebulü'ye hep de. Peygamberin düşmanı. Amcasının düşmanı Peygamberimiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerreme artık İnsanları davet etmeye imkan bulamıyordum, ekmeye mi de. Peygamber'e saldırırlar, hakaretler, bağırma çarmalılar, yaygaralar, şunlar bunlar yapamıyor. ne aslında zaten abi davet devam edecek. Ne kadar engel de olsa mutlaka konu o engeli açma gerekiyor. Yani delmek gerekiyor ambargoyu. Bu baskıyı delmek gerekiyor tabi bunu. Yani bu Müslümanlar bir örnek veriyor bunlar ama böyle. Demek gevşeme gerekiyor. Yani engel çıkıyor da kalmamak gerekiyor böyle. Engel açma gerekiyor. Başka metot metodoluma gerekiyor burada. Ne yaptı Aleyhisselam'da peygamber muhteremler? Geceleri, geceleri bilhassa hac zaman mevsiminde. Geceleri, gece karanlığında dolaşırdı mekan dışında. Yabancıları davetmek isteme. Gece karanlık tabii. Peygamber Hadis Amadetleri bir grup insan geliyor karşıdan. Deli yalnız. Gitti yanlarına. Kirlersin sizler, bizler Medine'liyiz. neliyiz. Oturur musun biraz? Biraz sohbet konuşulan biraz. E, oturalım. Otururlar. Peygamberimiz önce onlara ayet okudu Kur Ayet Kurandan. Yani demek ki. Allah kelamına başladı onlar yani Kuran'dan Bu altı kişinin bildiği neler, tabi Araplar Kuran anlamını aş çok biliyorlar. Eğer incine de genelde anlarlar anlamını. Bu altı kişi bir Allah Resulü'nden mambağından tap olarak Kuran dinleyince çok oluyorlar böyle. Öyle Kuran'a ekledikleri kendilerini erkeleri kendilerini. şok oldu haberice. Peygamber bunlar açıklamasını yaptı alehimedetleri. Ve peygamber sonunda kenlarını tanıttı bildirdi. Ben Allah'ın resulü peygamberiyim. Allah Teala bana bu görevi verdi. Evet ben eşiniz beşerim insanım. Benim bir başka bir farkım yok senden daha Ama Rabbim, Allah'ım bana bu görevi verdi. İnsanlara davetle mükellefim, benim görevim vazifem bu. Allah bunu bana verdi, yapmamecrürüm ben bunu. Sizi İslam'ı davet ediyorum. Nedir İslam? Anlat bunlara. Önce Allah bir kelime şahadet. Allah bir. Başka ilah yoktur. Allah diye böylece. Bir onun böylece. Bir bölünmez parçalanmaz. Göster bölünmez. Yani günün iş ayıbını ayıramazsın. Denge düzen bozulur. Güne bağlı bu denge düzen böylece? Düzen bozulur böylece. Nedir bu? Bu denge düzen nedir? Tevhidin maddi simgesi bu. Denge düzen. Yani tevhidin, tevhidin, Allah birliğinin tevhidin, mani, maddi simgesi, maddi simgesi bu. Bir kimse... Biraz kendine gelirse, kapıktan sırılsa, şöyle güzel cins etrafa baksa, her şey Allah biriyim, hepsi şey Allah'tır bir böyle. Her şey birbirine bağlı. Her şey Allah'a bağlı sonuçta müteleaffez. Allah bağlıdır. Bu altı kişiye hemen dediler ki peygamberimize ya Muhammed. Bize az bir izin ver, seni müsaade et. De. Biz kiramızda bir görüşelim, kin aramızda görüşelim. Mümüşavet kin aramızda. Bir karar verelim. Peki, görüşelim bakalım. Peygamber çekilden onlar hep bıraktı. Bunlar akıyanlar görüştüler, Tabi o manevi, atmosferde ama, bir peygamber sohbetinde bulundular. Onlar Kur'an dinlediler. Hadis dinlerdi. Peygamber Hüseyin'in sohbete bulunan burada. O manevi haberi tabundan korkturdular. Ruhsal fiizi aldılar bunlar ama. ruhları gönülü coştu bunların ama. Bir akılın lisesi kaldı. Karar mersi kaldı kaldı. E, ruhsal olarak İslam geldi tam bunlarda. Karar verirler. Müslüman oldu bunlar. Bu Nelere, ya Muhammed Bekide kaldı burada? Size yardım ederim sana. Hayır. ihtiyaç yok. Bana Allah yardım eder burada. Ben göre hamra bu şekilde. Siz Medine'ye gidiniz, belirli gidin Medine'ye. Orada insana daha ediniz, İslam'a. Al İslam'ı böylece. Onlar pek aracı birkaç adet kemret onlara, bazı örüt tonlara böylece. İşte namazı örüt tonlara böylece. Bunlar dönüp Medine'ye gittiler. altı kişi hut. Şimdi Medine'nin bir özelliği de bu. Hadisle bu aracı söz Her belde kılıçla fetholundu ilk zamanlar. Fütüretin'in bilahı bir seyfi. Fütüretin'in bedin ödü, bil Kur'an'ı. Mekke mükereme olsun, Taif olsun, Hayber olsun, başka yerler oraya hakim olan güçler, müşriklerin liderleri engel oluyor tabi peygamberimizin onlara isyan atmasına. Mecbur savaş yıldığı böyle. Yani o dönemde Haraypem adasında Bellerin hepsi böyle o dönemde ancak ki böyle cihatla, mücahide ile böyle muhasare ile fethedildi. Medine'nin evleri, buradaki semtleri, Ku'an'ı Kerim ile fethedildi, inşallah. 6 kişi döndürmediler Medine'nin evlerine. Ama İsa'nın tam almıştığı bağından. Bunlar ama sahibi oldu bunlar ama, bak burada. Sahibi oldu bunlar. Yani bir insan... ...önceki görüş inancı ne olsa olsun... ...imade etmek şartıyla... ...Peygamber sohbetten bulunduğumu... ...sahabe oluyor sahabe... ...yani günümüzün en büyük kutup azamları... ...bir milyon sene secde etsin... ...sahabe hakkında yetişemiyorlar... ...sahabe oluyor böylece... ...6 tane sahabe olmuşlar... ...göndermediğim evberiye... ...öyle coşmuş feyiz almışlar... ...yanıyor bunlar... Gelden bilimle böyleye başla İslam'a çalışmaya. Nasıl çalışıyorlar? En sohbetle başlar. En sohbetle başladılar böyle. Bu akşam benim evimde konu komşumu çağırıyorum, yakın akramı çağırıyorum ben. İkinci akşam altı kişi öbrün evrinde sohbet var. O da yakınını çağırıyor. okudukları ayet-i kerimeleri sohbetlere verecek. Tabii bir sahabe diliyle sahabeden, kanaktan bir manevi feyiz de anlatınca İslam'a da başladı. Seneye adı şiddetler bunlara katıldı. 12 kişi olarak onlar Mekke'ye geldiler. Sayı daha çoktu da hepsi gelmedi. 12 kişi Mekke'ye geldiler. Peygamberimiz yine görüştü. 12 kişi de orada. Dedi ki peygamberimize Ya Allah biz dediler, evet Müslüman olduk, elham olduk ama İslam'ı tam bilmiyoruz. Kur'an'dan ayetleri az ayet Kur'an-ı Kerim'den. İslam bilemiyoruz. Bize Kur'an-ı Kerim'i öğretecek, İslam öğretecek, bize bir öğreten göndermişsin buradan. Bu alim göndermişsin bize buradan. Peygamber kim buydu? Bakın muhtemelenler... Hazım Musab bin Umir vardır sahabede. Musab bin Umeyr. genç kendisi. Bu Hazım Musab bekeli kendisi zengin bir ailenin çocuğu idi. Genç böyle gayet hür yaşamış, sevde yaşamış. İslam'a girince babasını çok tazik gördü, bası gördü yakınlarından. Ama hiç arama teğmen gelmeden. Teğmeniz o kişiye. Hz. Musab'a kattı, bunları Medine'ye gönderdi. Aslında Musab'ın yugadı buradaki taktik bakmak öncelikle. Önce güler yüzlü böyle. Tatlı, dilli, çok geniş bir sabır, geniş bir sabır, kızmadan, daramadan bunalmadan ona uğraşmak. Hz. Musab'a Medine'ye gelir zamanlar, medine Mübare'de İslam'ın sayısı 40'a ulaşmış kadın erkek. Hazır Musab gelince medyanede İslam'a patlamalıyordu İslam'da. Onun çalışmasıyla ile gönül üzeri kurma bahçelerinde toplanıyorlar. Geceleri evde. Her akşam ve her gece suhabetleri yapılıyor. Gönül üzeri kurma yapılıyor. İslam medyanede hıza yiyildi. İşte Medine-i Müller'e böyle Kuvan-ı Kerim ile kendiliğinden İslam olan ilk yer yeryüzünde. Bu şey böyle. İlk, ilk medine, medine beraber. Mesela Mekke'ye mükermede e, Peygamber'in o kadar uğraştığı halde hem de çoğu yakınları amca ola dayı ola akraba olduğu halde Mekke'de çok yavaş gitti. Düşmanlar çoğaldı. ve i Müller'e gelişti. Abi sonra ne oldu muhteremler? Peygamber Aleyhisselatü Mazar'ın de Medine'ye gelmesiyle Medine'de en büyük barım oluştu. Şu bakım barım oluşur orada. İki kabile vardı ya Evs Hazreç diye. Düşmandı bunlar birbirine. Ama İslam din kardeşliğinde bunlar birine karışlar bunda Karnaştı iki kabile. Yüzyıllarca birbirine savaşan, birbirine kim besleyen, hepsinin mutlaka bir kayıp olmuş savaşlarda. Karşı taraftan. Yüzyıllar süren bir savaşın intikam hırsı kim kin tutanlar ne yaptı bunlar? İslam'a girince İslam'daki din karışık potası eridi bunlar. Kardeşi. Gelene geldiler. Tabi muhacirinde de, Mekke'den de Medine'ye geldiler. Üç grup insan oldu yana burada. Evs Hazret, muhacirin. Ama hepsi namazda yan yana omuz omlu muhtemelen. Belde. Hepsi öz kardeşlerinin çok, din karşısında Bu Muazzam'ın kanışma oldu. Bu yönden Medine münevvere de bir canlanma oldu, iştahlanma oldu. Ve ilk İslam devleti orada kuruldu. Peygamberin gelmesiyle yani İslam kanunları daha Allah'ın kanunları, ilahi kanun kuran başlan tabir olarak. Her şey Kur'an-ı Kerim. Adalet, Allah'ın adaleti. Peygamberimizin Medine'ye gelmesiyle Medine adı değişişini gösterirler. Adı daha evvel Yesrib adı Yesrib idi adı. Yesrib Peygamber Yeshaklı Aleyhisselam Hazretleri. Yeshrib Arapçada kötü bir anlamaya geliyor ebilece. O gerekiyor. Peki nasıl adı değişti? Medine, Arapça şehir demektir. Medine, şehir. Medeni, medeni, şehirli demektir. Medeni, şehirli. Öyle medeni derler böyle, şehirli. Mesela o zaman Arabistan'da Birim medeniler vardı, şehirli, bir de bedevi vardı, bedevi. Yani çölü yaşayanlar, onlara bedevi denir böyle. Eğer köyde yaşıyorsa, o da kurevi böyle, köylü anlamına göre böylece. Demek ki Medine Arapça'da şehir anlamına geliyor. Kim açtığı da şehirde, onlara deniyor de medeni deniyor böylece. Şimdi Peygamberimiz gelince, Yesri gelince, adı Yesri'te adı ne oldu? Halk arasında Medine-i Resul böyle. Medine-i Resul Medine-i Resul Ne diyorsun? Peygamber şehri oluyor böyle. Yani Peygamber'in şehri anıveri. Şehir. Zamanla kısaltıldığı Medine ve Medine-i adı kaldı bu şekilde. Şimdi Medine inşallah bakalım bazı özelliklerine, kısa bir tarihine, çok kısa bir özetleme noktayı bir şey yapın toprada. Arukaretin Münkri İslamın kara ben el Medine'tül Münevvere. İslam ülkelerinden en son ülke Medine olacak mı? Ahir-i Kariyettin. mink haraben el Medine. yakın kıyamete yakın sık sık ara sıra yeryüzünde afat açı olacak afatlar. Bazı ülkeler depremle, selle, fırtunayla, e, yana dağlarla artık bilemediğimiz muhteremden afatlarla Hele koca ülkeler olacaklar. Böyle. Yani insanı denen varlık yaratılış amacını dışına çıkınca, Allah unutunca, Peygamber tanımayınca, kitap tanımayacağı olacak? Allah insanı böyle bırakmayacak bu böyle. Yani tarihe baktığımızda hep böyle olmuş böylece. Şu farktaki tarihte hep bölgesel gösterilmiş böyle. Bir ülkeye Okan'a gelmiştir. Lütkami gibi mesela. Fakat artık son Peygamber Aleyhisselam adetleri, ne olacak zamanda afatlar dünya saracak muhteremler. Saracak böylece. Yani insanların yaşamı artık dengesiz olacak. Dönesiz olacak insanlar. Korku hakim olacak insanlara böylece. İl savaşlar Kan dökmepleri, teri olayları, hep bunlar kandıramaz. Kitapta bunlar var böyle şey. İt savaşları, teri olayları, ki bunlara her şey için arbediymiş, her şey olacak bunlar, devrim olacak, yerlere batacak, sallara gelecek, denizlere taşıyacak, olacak olacak. En son bir dine harap olacaklar. En son böyle. En son biri harap olacak böyle şey. PGM oluşuyoruz böyle şey. Bir de Medine-i Münevvere'ye Deccal'la Ta'un hastalığı giremeyecek Medine-i Münevvere'ye. Yine buluyorsa maddetleri hadis-i şerefler işte böyle sadıçı aldım şimdi karnına vermiyor orada Allah enkab-ı Medine'de Melaiketün enkab-ı kab, Melaiketün çoğulu Medine'ye giriş yollarının her yolda, her kapısında Melaiketün melekler var. ...medene top sarmışlar böylece. Layet-i et-ta'unu vele deccalü. Medine münevvereye hastalık olarak ta'un girmeyecek, ta'un hastalığı. Bir de oraya deccal giremeyecek. Nedir ta'un muhterimler? Ta'un hastalığı esinden çoktu, bu daha çoktu. Yani bunun Türkçesi veba hastalığı, veba. Bu hastalık genelde... E, Kimlikte hayvanlar olur bağımlılık ve bağımsızlığı. Bir fare duruyor mesela, onda böyle daha fazlasıyla. Farede insana geçmez bağımlılık. Nasıl geçer? Genelde bir küçük hayvan, mesela pire diyelim ben örnek. Eğer bir pire, bir pire ya da kene mesela, eğer ve balı taunlu bir fare ısıtır onda emerse, emre ki ne oluyor? Ondaki kanındaki o veba basilleri pireyle boğazda yutanda kalıyor bunlar. Ben, kalıyor ben. O pire ardından eğer bir insanı ısırırsa ne yapıyor? Önce yutandaki hortumdaki veba baseri insana aşılı veriyor. Sonra insana kanı emiyor, Oradan geçiyor muhteremler. Bir de insana insana nefesle geçer. Veba hastalığı. Yani eskiden bir anda milyonlara bulmuş bir şey böyle. Hatta Hazreti Ömer'in hale hilafeti zamanında Hazreti Ömer feth olmuştu. Feth haberi mücrisi midine ilgileneğince Ömer bir grup Eshab-ı aldığı yanına Şam'a gidiyorlar. Yaklaştığı Şam'a haber geldi Şam'da vebastılı salgın halde diye bazı ölümler var. Aslında Muazzam-ı Cebelle orada yitti. O, o, o da vefat etti. Şimdi Hazreti Ömer durdu. Topladı. arkadaşlarının yani sahabelerini topladı. Ne yaptın arkadaşlar? Bak Şam'da vebâsılığı salgın bir halde. İnsanlar ölüyor, kırılıyor. Muazzam kırılıyor. Oraya gidelim mi? Gireyim mi dönelim mi acaba? Hazreti Ömer, danışıyor diyaretin bu halife ama karar vermek henüz danışıyor. Orada bulunan sahabeler iki aralı görüşleri. Dediler ki bir kısmı e, kaderden kaçınmaz dediler. Eğer kaderimiz ölüm varsa ben kaçamayız. Bir kısmı da e, tehlikeyizden var mıyet-i kerimesini öne gösterirler. Gitmeyelim Peki, ben işe. sordu. işinizde. Peygamberimizin bu konuda hadis-i duyan var mı? Evet. Bunların hepsi sahabe muhteremler. Tabii hepsi anı şartı duymuyorlar. Peygamberimiz devamlı duymuyorlar. Biraz sonra bir sahabedin biri geldi. Abdurrahman'ın hafızıları geldi. Abdurrahman'a gitmiş. Ne var ya Amar? Durum böyle böyle. Evet ya Amar dedi. Ben peygamberi işittim. Aleyhisselam buyururdu. Bir yerde vebası varsa oraya girmeyiniz. Orada sonra çıkmanı zorluştur, çıkmayanı gördü bana. Hastamda bu görüş şeydi ve geri döner bunu başta yapar işte. Çünkü veba salınan girilirse tabanı mikroplar salgın havasını... başta hava geliyormu bunları bana. Buraya giren kişi havanın salınan duramaz aslında kapacak buraları bence. Oradan çıkılması ne hissettiriyor bence? Çünkü orada her insan bu mikropu almıştır Ama onun bir direnç gücü vardır. Onu Rabbim korumuş tek Ama mikrobu taşır ama. Bu şeydirse ne olur? Bu başta hastalığı tecrübe edeceği. karantina olmuş oluyor böylece. Demek ki bedineye veba hastalığı gibi haza gelecek oraya Hatta Cebrail sem getirmiş Peygamber Efendimiz bunu. İki hastalık, vebrastan getirdi. Adı şimdi hastalığı geçiyor. Ya Resulallah Rabbim ikisinden birini kavrukun istiyor. Birini seç. Biri humma. Humma grip hastalığı. Meybeli. Biri de veba hastalığı. Peygamber ki Ya Cebrail hummayı Medine alayım bunu Şam'a doğru göndereyim. ortayı göndereyim bu şekilde. Meybeli. Medine hastalığı humma hastalığıdır. Grip, ağır grip, Sıtma gibi bir şey. Meybeli. Medine'de bu hastalığı çok salgındır çok salgındır. Bu Medine'ye özel bir hastalık ama var. Ama insan farisi var ama. İnsan temizliği aslında böyle. Ateş temiz, insan temizliği tabi. Bir de Medine Münevvere'ye Mekke'ye de deccal giremeyecek. Nasıl giremeyecek? Yani deccalet rejimi orada giremeyecek. Mekke'ye medine kıyamete kadar orada Kuran orada. Orada Kuran hükmedecek oradan. O rejim değişmeyecek orada rejim. o rejim değişmeyecek. Hmm. Yine Medine'nin özelliklerinden biri de اَبْلُ مَنْ يَشْفَهُ لَهُمْ اِمْ مِمَّةٍ اَهْلِ Bu arası maddeleri Ümmetle ilk şafa ettiğim اَبْلُ مَنْ ümmet ilk şeva ettiğim kişilerin mahşerde ehl medine ehl mekse Demek ki kıyamet gününde insanlar mahşerde toplandığımız zamandır. Toplanan zaman tabi herkes orada kendini biliyor. Hatırıyor günahlar orada. Korku içerisinde. Herkesin şeyi tek Resulullah hali sanatları. Şefaati uzma, benim şefa onu da hakkını tabi vereceğim. Vermiş şekline size verilmiş. Peygamber ne yapacak bakın bakıma muhteremler? Evvela akrabasından başlayan bu bakın. Nereden başlıyor? Önce ehli Medine'den başlıyor muhteremden. Yani kim ehli Medine ise Medine'de oturmuş yerleşmiş orada ölmüşse orada ölmüşse kim Medine müeveveri civarından bahçede kalkarsa ilk çabal önce bunlara. Ondan sonra Mekke halkına Onunla Medine arasındaki insanlara, onlara sırayacek bizlere gelirse benim. <gülüyor> Şimdi gelin bir de Medine mühtereler e, kutsal yerlere bakalım inşallah. Tabi imkanlar zamanda elverdiği kadar inşallah. Medine de mübarek yerler tabi. Çok. Fakat en başta Medine Mescidi geliyor. Günümüzde ise günümüzde ise Peygamber'in kalbi ondan daha üstün şanlı muhtemelen. Hatta ülema arasında bir görüş farklılığı vardır. Şehir olarak Mekke mi üstün, Medine mi üstün? Yani Kabe tabi medine üstün. Kabe fakat şiir olarak, şiir olarak Mekke mi kadar daha eftal üstün, Bediüzzaman üstün? Genelde hemen itibari yakın e, kara şu, Mekke mükerreme mediden daha üstün, daha eftal. Ancak, ancak Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer, Peygamberimizin mübarek beden dokunan toprak, o. Belkede üstün, kahve üstün, da üstün. Teğemizde saran, kucaklayan toprak O toprak. Hatta hadiste geliyor bu iyi İyi bir insan öldüğü zamanlar nerede olsun dünya. İyi mesela öldüğü zaman, civardaki mezar topraklar, mezarı olan yerler topraklar. Allah yalvarıyorlar. Allahım, onu bana gönder. Onu bana gönder, yalvarmaktan. Kızı topukunu sarıyor böyle O toprak, bana toprak muhterem Evet, üzerine batıp şişiyor muhterem böyle. Üzemize bularsa silkiyoruz. Çamur sonra yıkıyoruz. Yani tiskiniz icabına topraktan. Ama gıdamız oradan geliyor muhterem. Orada geliyor muhteşemler. İnsanı oradan yaratıyor O toprağa bir de insan bilimsel olarak baksa, bilimsel olarak, yani kimya yönünden insan toprağa baksan, bakılsa, yüz küsü element var böyle, ayrılı toprak böyle şey. Yani bir toprak görürüz, bir avuç aldığımız zamanlar, ama yüz küsü element ayrılıyor bunlar. Ve elemette atom yılın var Hepsinin özelliği, farklı özellikleri var hepsinin farir özellikleri var Bunun için Evliyullah topraklar konuşur muhtemelen. Mi? Konuşur böylece böyle. Yani o öyle değil aslında. Öyle değil böyle. Toprak atomları oluşuyor. Atomlar böyle. Atomun çekirdeği var, var, protonlar var, elektronlar var, etrafını dönen ve Kabe tevap edenler var böylece. Elektronun muhtemelen Yani ne canlı o toprakta, ne hareketli o toprakta, Nereye varbilecek? İşte demek ki evrende, evrende en eftanı yer peygamberimizin kabriye bulunduğu yer nereye varbilecek? Önce bakalım inşallah medine meşidine. Buyur asma zatirine, beyine, beytim beri Radmiyaldir cennet. Beyne beyti ve minberi E'vim ile minberim arası Nedir minber? Kutbe okunan yer muhteremdir. Ya, namaz kıldığı yer adı mihraptır. Mihraptır. Kutbe okunan yer adı minber. Bu arsız mazeleri evim arası Neresi peki evi Medine giden tabi biriler muhteremdir. Bir nesiden Medine bu meclisin de merkezi, öz ruhu Ravz-i Muttahara'dır, Ravz-i Muttahara. Bir kimse Ravz-i Muttahara'da Kıbrü'ye dönünce, dönünce, sol tarafında şu an Peygamberimiz'in kabri-i var. Orası da Peygamberimiz eviydi. Aşağıydım, orada yaşadım, aşağıydım, aşağıydım. Evi tekim var, böylece. İşte, Ravz-i Muttahara'da önü dönünce, dönünce, Demek ki soldaki peygamber pabrişlerinin bulunduğu yer şu anda, peygamber evi böyle O ev ile minber sağda da böyle, önümüzü kıbleye verince orada Medine'de, şimdi ters geliyor tarafta, sağda minber. Demek ki peygamberimizin yaşadığı o ev, ev. nasıl ev muhtemelen? Kaç katlı, kaç odaydı acaba? Kaç daireydi? Kaç metrekareydi? Tabu bunu zira ölçü veriyorlar ama ben hesap ettim aşağı yukarı 20 metre kareye geç bir muhtemel. tek odaydı tek oda Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri orada yaşadı yarı yapışık altı bodrum diye kerpişten tek oda mutfakta o oturma odası o yatak odası o Hepsi bu muhteşemler. İçinde ne eşya vardı? Var mı? Koltuk, kanepe, buzdolabı? Yok muhteşemler. Ne vardı? Bir raf vardı, raf. Duvarda raf böyle. Nedir raf? İki tane kazık bir çakılmış, çakılmış. Üzerine bir tahta. Raf bu böyle şey. İki tane yuvarlak ağaç, kurum ağacı, kazık şeklinde kebrik çakılmış. Üzerine bir tahta konulmuş böyle şey. Raf. Ne eşya varsa yiyecek gıda oraya rafa konulur böylece. Varsa. Kurban mı var? Biraz tasla konulur böyle. Üzüm mü var? Buğday var? Ekmek mi var? O muhtemelen. Yerde bir hasır vardı. Ama o mübarek yer ama yerler muhtemelen böylece cennetten daha güzel daha muhtemelen. Cennetten güzel daha böylece. O ruhsat feviz. Huzur, hani huzur, yavrular size ma eve gelir. melekler eve gelirler, cihatı gelirler, tamam mı? İşte ev ile mimber arası, minber arası nedir? dedi bu ayşın burayı binim? min raudun cennet, cihan yani bahçelerinden bir bahçe. Cihan yani bir bahçe mı derim benim? Ve mimberi ala havzu minberim de kubbenin yerinde havzımın üzerinde demek ki mah havuzu ki oradan kuşgöceği havuzuysa maşallahımız demekse efendim oradan orası böyle yani medine'nin beş tabii genişliği günümüzde genişliği günümüzde böyle önce kıblesi kuzeye bakıyordu yani şimdi değil beynice. Sarıta bu taraf kapandı. Kıble Kabe dönünce bu konu geçmişti. Şimdi orada mihrab var. Ravuzların önünde mihrab var. Mihrab var. O mihrab Peygamberimizin namaz kıldırdığı yer işte mihrab muhtemelen beynice. Mihrab beynice. O namaz kılmak ne demek? Peygamberimizin ayak bastığı yer orası. Mihrab beynice. Aynı mihrab ama beynice. Yani santime onamamış mihrab beynice. Yerinden yani santim, yerinden kaymamış mihrap. Ravda-i kemi mihrab. peygamberimizin mihrabıdır. Ben Peygamber oradan mesk kıldı, Oradan kıldırdı ama mesele değil. Yani giderin şurada bakma, kafa işte aybala. Ta kimseye böyle fazla sakıntı yapmadan iki rekat çabucak kılmalı. Aşağıda bir hak tanamaları var. Orası da Bir mihrap daha var orada peygamberimizin zamanında Peygamberimizin şimdi karı i şerifi var. Arkasına bir mihra atmamız lazımdır. Onun arkasında Eshab-ı yeri var. Eshab-ı Sürfe. Nedir Eshab-ı Gelen muhacirin en fakirleri. Mekre'den gelmişler. Başı kabriden gelmişler. Ama hiçbir şeyleri yok böyle. Yarım bir elbise, yırtık bir elbise, yamaya üzerine yama elbise üzerinde yanma öyle gelmişler. hiçbir gelmeden gelmişler. Peygamber aşkı gelmişler. Din aşkı gelmişler. O zaman hicret farzdı. Çünkü İslam-i Müslüman toplaması gerekiyor ki İslam dünya yayılabilsin. Güç kuvvet oradan meydana gelsin. Merkez orasıydı böylece. Oraya gelmişler. Eshab-ı Hala orası duruyor. Aynen duruyor böylece. Aynen duruyor böyle. Hafif çıkıntılı yüksek orası böyle. Kavrişevi'nin hemen arkasında böyle kalıyor. Hafif çıkıntılı böyle. Ahşap tahttan yani bu işte onun önünde peygamberimizin kabrin arkasında bir mihrab orada var böyle. Peygamber Aleyhisselam orada namaz kılardı, geceleri tevhid namazını. Ama günümüzde namaz kılması orada günümüzde iyi değil Çünkü şurada mezar olduğu için kabre karşı olmuş oluyor. Onun için engelleniyor günümüzde. Kılmamız gerekiyor. Has Osman'ın zamanında meclidi genişleyince ön tarafa mihrab alındı. Yani bugünkü günümüzde imamın Medine namazı kıldığı yer o mihrap mirab Osmanlı'da mirab Yine Medine müzelerde rafızların mimberin sağında mihrap daha var. Onun da Osmanlı padişahlarından sultan sema yaptırmış ayan burada. Yine. Mezinenin neshine namaz kılmanın şuna bakalım inşallah. Fazile bakalım. Salatün fi mescidi haza. <hâda> Keşke olsa o anda haza işafet. Hegel hastaları hesabına beşle bunu söylüyor, söylüyor. Salatün namaz kılmak fi mescidi haza şu benim mescidimde. Mescidimde. Evde alvim 1000 salatin fi Bu mecsidin dışında kuran namazdan bin kat daha fazla sahibi, bin kat. Demek, demek ki bir insan oradan mecsidin evbibi de iki adam çıkarlarsa iki bin rekadine geçiyor sevap olarak. Ama kaza değişmiyor ama. Evet kaza kazakam iki bin vakit geçsin. Yok. Kaza ayırmadan beneciye bu nafilede, nafile de sevabı artıyor. Sevabı artıyor. Kardeşi. Yani Medine'in meşri her şey bunun gibi ama Orada insan bir fakir bir dram verdin bin lirene geçiyor. Bir milyar lira para geçiyor muhtemelen. Orada Meş Medine'in meşri bir kimse mesela bir elham okudum bin elham yazıyor melek. Bir yazamıyor. Orada insan tespit çekiyor mesela Allah Allah diyor, diye demesine bin defa demiş gibi. Bir de Medine Emirelerde 40 vakit namazı diye bir şey var. Medine 40 vakit namazı diye bir şey anlatanlar da bu aslında o var tabii. Ben salih meşhidi elbeyine salaten. Hiç kimse buyurar şamazetleri. Benim meşhdimde 40 vakit namaz kılsa. Ne kadar zaman dolu bu? 8 günde. Günde 5 vakit, 5 değil 40 yapmalarıydı. La tebu du salatun. Ama hiç ara kaçırmadan ama. ben yani alışveriş, alışveriş edilmeden. Yani torun eşya alacağım, hediy alacağım edilmez. Bir insanın bileyim örgülerde demek ki kırk vakit namazı kılsa hiç kesindi yapmadan kaçırmak kılarsa. Çünkü böyle buyuruyor. Kütübetle hü beraatü O kimseye ne birat verilir? Kurtuluş nereden? Ateşten kurtulun deniyor. Cihaneden kurtuldun. Kırk vakit namaz kılarsa yalnız tabi namazda, e, namaz olursa ise muhtemelen böyle. yani sırf işte kırk vakit doldurayım da yani namaz kılayım da olsun dersen pek olmuyor muhtemelen yani önce namazın Allah katında kabul olması şart önce. Allah bunu kaybetmesi şart önce. işte. Kır vakit namaz ve ricaat azap bu kimse azaptan da kurtulur ve böyle menen nifakı bir vaktan kurtulmuş olur. Şey. Yani bir kimse orada demek ki kır vakit namazını arada kesintisiz kaçırmadan bir vakti kılarsa. Gelelim inşallah Peygamber'in aleyhissalatü kabriş şerefine işlerim muhteremler. Tabi Peygamberimiz hayattayken bedenin en kutsal yerini merkez Beşik-i Nebevi'ydi. O da böyle şey. Peygamberimiz vefatından sonra tabii hüküm değişmez. Bu Aleyhisselam Adretleri Muhammed Nebiyy'ün kattığı fekânı illa dühmü nefîhî. Peygamberimiz Aleyhisselam Adretleri vefat ettiği zaman habote insan. O da beşer böyle. O da beşer. Sonra tabi peygamberimizle biri artık dinlenmesi gerekiyor zaten. Dinlenmesi gerekiyor böylece. Şimdi peygamberlerin yaptığı sürece, dünyada kaldığı sürece sürekli mücadele, cihatta, çöllerde, aç susuz hareket halinde yapması gerekiyor böylece. Nedir ki için dünyadan ayrılması Peygamberimizin artık gel bana Habibim Muhammedim. Mesela peygamberler için, demesi gerekiyor. Hatta peygamberimizin aslının son gününde, yaparısı yani günü, Cebra Sılağ geldi. Peygamberin halini sormaya, dolaşma peygamberi geldi. Biraz sonra Azzaer Sılağ da geldi. Peygamber Azzaer'i sordu Azzaer Sılağ'a. ''Ya Azrail, sen niye geldin?'' Adı Azrail ya, melektolarsan mutlattı, adı Azrail soğuk. Dedi ki Azrail aleyhisselam, ''Ya Allah Rabbim beni sana gönderdi, ama irade sende, bu hayyer sende, Dilersen, izin verirsen, bunu alacağım, seni kavuşturacağım. Dilersen daha ümmet arasında kal burada. Teğmen Cebale'ye baktı şimdi. Teğmen Cebale çok alışıktı böyle. Ünlü şey kurmuştu. Yani çok samimiyetli Peygamber Cebale vardı böyle. Peygamber Cebale baktı dersin diye. Dik ki Cebale Ya Muhammed ben işte az önce gökten geliyorum. Gökteden geliyorum. sire tane geliyorum. Bütün merak-i ikram gökler kapı, açılış kapıları seni bekliyorlar bir gece seni bekliyorlar. Açlık arası sana. Ya Allah Sen dünyada görevini yaptın. alemi tebliğ ettin. İnsanlarla uğraştın böyle. Açsuzdur kaldın. Her şeyi sineğe çektin. Uyku uyamadın tatlı. Kuru yiyemedin ya Resulallah. Ümmetini seviyorsun. Ama melekler senin gözlü yarısı Resulallah. Onu açlık arası sana. Senin Mevlam başı sana. Peygamberimiz tabi izin verdi. Azale, azale gel yap bakalım görevini. Derler. Tabi en zor görev, o anda azale yaptığı görevini. Yapacak görevini. Benim azale seri, hatta Peygamberimizin ölümünü fark edemediler bile. O anda Peygamberimizin bari başı, Hazreti Ayşe annemizin göğsüne dayalıydı demedi. Haz ağaçhanımız peygamberi kucan almıştı, şu böyle. Kucan almıştı belki. Tabii hem hanımı ama onun ötesinde bir Peygamberi Resulullah. Ki düşünün ki diğer insanlar Peygamber'e bir defa görüşünce iman ederek sağ makamına geliyorlar. Yaz da gibi bir kahatın oluyor, Peygamber'e kucanda birinkiş mutlendi. Yatanda yatan kişi böyle şey. Tabii o peygamberi aldığını almıştı böylece. Peygamberin kucağında gider halece. O anda mebriğe kavuşuyor alemlere. Fakat öldüğünü ama anlayamadılar. Shiraz kadınlar, şedler, Ferhanlar şedler var. Anlayamadılar. Acı öldü mü, ölmedi mi? Öyle bir ruhu vardı ki bedeninden hiç ölüm belli değil. Yani yüzü de değişmedi ama. Kanı bir şey değil şimdi. Yani hiçbir ölüye benzeyen tarafı olmadığı aynen nur, aynı canlılık sanki bakıyor. Öldüm mü ölmedi mi? Hazreti Ümmü Eymen vardı. Peygamber'in ikinci annesi yani. Ona bakan. Dedi ki, o kanlara kanılara, arkasında Peygamber'in mühürü var. Açınız, siz ona bakın. Eğer mühürü duruyorsa duruyorsa hayattadır. Eğer ölmüşse, ondan mürüz silinmiştir. baktılar, yürü gitmiş muhteremler, anladılarmışlar kendilerine. Tabii bir afi füfen korktu. Herkes canlı vermezler, peygamberi işte ama böyle demiş muhteremler, o da mevluğe kavuştu. Tabii ruh uçtu gitti. Sidre'ye tay açtı, aşağı açtı böylece. Melekler onu gökte karşılıyorlar. Çok sayısız melekler, melekler onu Artık muazzam bir bayram... dün ki göklerden ama. Şimdi sıra geldi... ...Peygamber Aleyhisselatı'nın... ...gömüleceği yere... ...toplanır sahabeler... ...acaba... ...Peygamber nereye gömelim acaba? O zaman Müslümanların... ...mesel olacağı cennetine bakıyor. Oraya mı gömelim? Bir kısmı oraya gömelim. Bir kısmı Kabe'nin yanına gömelim. Mekke'ye oraya gömelim. Böyle görüşler oluyor... Hazreti Bekir geldi dedi ki ben de peygamberi işittim Ali'si terinden buradaki ki Muhammed'in evi bir mekâ illa düfenefihi di ki, ki dedi işte peygamberimizden bir peygamber ifa ederse oraya gömülmesi gerekiyor peygamberiye buyurdu hemen daha karar verildi Peygamber'in yaptığı dimanı varmadan Divan efendisi Böyle kapıdan girince, beş taraftan kapısı vardı böyle, girince hemen sağında, sağında böyle kıbriye de uzunmasına divan. Nasıl divandı? Tahtadan mı? Rendefren yok, zımpara yok, cire yok, yok. Tahtadan, tahtadan divan vardı. Üzerine de deri yüzü, yüzü deri. Yön, böyle pamuk filan keden, kumaş demedi. Ee, yüzü de deriden, içine de kurma lüfteleri vardı. Kurma ağacının lüfteleri vardı böyle. Yatağı peygamberi, sert yatağı. Kardeşi. Oraya yatar Aras Hazretleri. Peygamber Aras Hazretleri'nin yatağını kaldırıyorlar. Peygamberimizi yattığı divan üzerinde yıkadılar. Peygamberler. Yıkadılar. Oradan divanı çektiler bir tarafa. Oraya kazıldı. Kazıldı. O rehvansızı da muhtemelen Eveldi. Yani şu anın en etayeri nedir? Peygamberimizi kucaklayan o toprak parçalara gelmiş. Bu aşama ben hacce fezare, kabri, badem mevti. Bir kimse Hacı'ya gitse de, sonra gerse de Medine-i Münebere'ye benim karımcılığına erse mi yapacak? Erse, kâne, kemen, hayata. hâyâti, hayâttayken benimle görüşü gibi olur muhtemelen böyle. Neden? Peygamberler ölmez ki muhtemelen, ölmez ki böyle. Gerçek şehitlere bir ölmüyor. Diri diri şehitler böyle. Onlar bizden daha diri, daha dinamik bir şehitler. Gerçek şehitler ama. Allah'ın din hakkımış ölümler ama, o ne oldu ölümler? Onlar ölüm onlar, Öldü de bilmezler onlar böyle şey. Onlara ümmeti peygamberdir. Peygamberler tabii ölü değil mutlaka Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki kim geresiz ziyaretine ne, peygamber hayattayken görünmüş gibi oluyor. Yalnız tabii e, peygamber ziyareti kolay değil mutlaka. Peygamber ziyareti böyle şey. Evem işte gittim, ziyaret ettim. Bir şey aldın mı? Aldın bir mı şeyi? Anlamadım. Anlamak lazım. İki can severi, Hatem Biya. Ona mevleme habi mi demiş? Mevleme. Melekler onu hayran. Der ki onlara İki can severi. Öyle bir evliya türbesi değil orası. Hatem bin Biya bakamor, Mustafa orası. Böyle gereken. Çok ödep lazım, ödep, terbiye lazım böyle. Çok terbiye lazım böyle. Hazreti Rufay Hazretleri ilk defa Medine'ye gelince, Medine sınırına girince ayakkabıdan çıkarmış, soylanmış onları. Yanına geliyor. Adı Ahmed Rufay. Ya Ahmed, ne ayakkabıdan çıkardın diyorlar. Korkarım, Peygamber'in bastığı bir yere ayakkabıdan basmayım diyorlar. sonra Medine'ye tabi içine girdi merkeze geldi. Peygamber'in kavramı şerifine gelince Peygamber selam verdi. Peygamber'in selamını aldığını hep duydu. Yani Peygamber hayatı muhtemelen. Oturur burada Mekke kabrinde böylece. Ruhaniyden böylece. Yani hem gökte, hem böylece. böylece. Gökte böylece. Şimdi Peygamber'in seyir etmeninin şu avantajı var şimdi. Bir kimse Medine'de Peygamberimize edersen ne olur? Geçtiğimiz savaş var i̇şte peygamberimiz ondan direkt diyor aracısız diyor aracı girmiyor araya. Yani giden kişilerin peygamberin kabri şerifine tabi işte de girilmiyor derimler. Derim. Şebeke böyle. Yani bir demirden bir ağlar var böylece. Sarı renkte boyalıdır. Oraya yaklaşmamak da lazım böylece. Efendim işte işine bakayım bakmamak da gerekir böylece. Yani peygamberimize saygı, hürmet lazım böylece. Yani yarısı Allah Ben buraya gelmeler layık değilim ama hasbere de kadar buraya gelmiş oldum. Yani günahkarım, acizim yarısı yallah, garibim yarısı yallah. Ama sen kapını sıkın yarısı Allah Sana ümmet olmadım yarısı Allah Sen dinlemiştim edemedim. Planlar. Yani, 67 yılonda bir sinde medyende bulunduk. Orada kadar Allah dostu kişiymiştir. Ben tabi bilemedim tabi başını kendisini Allah dostu bir kişi neye barışacak? İlk olarak beraber birine giriyoruz babu selamdan sabah kendi, gece gittik oraya bekledi kapıyı bekledi açılmasını. şey girdik berleşe şöyle her bağlamı şöylece esan es yarasüle Allah bide de muhteremler şöyle geyir gitti düşüyce duardayım de berleşe. Koluna gelmeden kendisini. Ne oldu konuşmadan da böylece. Sonra ayrı konuş, konuşur da bana şunu söyledi muhteremler. Ben de peygamberimize sıra-ı selam götürünce, yani verince dedi ki bana peygamberimiz dedi buraya geldin ama benim için ne yaptın? Benim dilime çalışır mısın? İslam'a çalışır mısın? Ne yaptın bulunduğun yerde? Buraya niye geldin buraya Muhtemelen Ya aziz cemaatiniz oraya gitmek, o makama gitmek kolay değil. Makama gitmek böylece. Yalnız bir turistik gezdiğiyle orası muhtemelen Makam Muhammed orası muhtemelen der. Arştan, fevrişten, cennetten hepsinin üstün. Allah onu müteşliği yaratmış. Öyle makam orası böylece. Oraya gitmeden önce buraya çok temizlenme gerekiyor. Maleri kiratma gerekiyor, tevettme gerekiyor. Biraz da İslam için çalışmak, çalışma ustamızlar. Peygamberimizin en büyük üstünde seniyesi, en büyük de görevi cihad, cihad, cihad. İslam yaygınlaştırmak, insanları kurtarmak, kafirleri kurtarmak böyle, insanı kurtarmak cehennem azabından. Hadi cemaatimiz. Bir kimse namaz kılarken. Mesela önünde biri suya düştü. yüzme bilmiyor. Kimse yok orada. Bu kişi ne yapacak? Ne yapacak? Bozacak. Bunu kurtaralım da bakalım. Kurtaralım da. Heşliğinde insanlar yanıyorlar. Ölüyorlar muhtemelenler. Ve Allah'a acımak lazım azıcık muhabbetiniz be. Kadın oluyorsunuz çırı çıplak kadınca azıcık ben işte. Kız genç kız çırı, çırı bilmiyor Bilmiyorlar bilmiyor. Bilmiyor, bizi çırp gezemez. Korkur Allah'tan korkar. konuş çiğneyemez, bilmiyor ama. Peki ne olacak? O durumda ölürse, Allah korusun... ...gelenirken ciğerinde muhtilene kadar. E şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakınız, mezhebiyeden yangın çıkıyor... bir namaz kururuz. Camağıtlara namaz kururuz, yangın çıktı... ...bağırışma oldu. Ne yapacağız? Namazı bozacağız... ...onu söneriz muhtilene kadar. Can kurtarmak için böyle şey. Demek ki ne gerekiyor az cemaatimiz? İnsan kurtarma gerekiyor benişe. Rabbimiz affetsin aziz cemaatimiz. Rabbimiz işamı hadimimiz muhterem. Kur'an-ı Kerim efendimiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Fatiha.